Sünni bir Doğru. kız, Alevi bir e, o erkekle evet. veya erkek-sünni kız Alevi bu durumda evet. olduğu gibi e, ne yapmak lazım? Nasıl evet. bir yol izlemeliyiz? Şimdi tabii e, bir insan kendisini Müslüman olarak tanımlıyorsa ki Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُرْسَلَا لَسْتَ مُسْلِمَا Bir insan e, size e, selam verdiği zaman sen Müslüman değilsin Demeyin diyor Cenab-ı Hak. Bir insan kendisini Müslüman olarak tanımlıyorsa bizim o insanın kalbini Efendimizin ifade ettiği gibi kalbini yarıp kalbine muttali olup onun Müslüman olup olmadığını tespit etme veya böyle bir vazifemiz de yok. Müslümanım diyorsa Müslüman olarak biz kabul eder ona göre değerlendirmede bulunuruz. Evet Tabi bir bayan bir hanımefendi Müslümanım diyorsa tamam problem yok. Eğer kendisini Müslüman olarak tanımlamakla beraber alt bir kimlik olarak ben Alevi'yim diyorsa şimdi tabi temel ilkelerde İslam'ın esasları, İslam'ın iman esaslarında karşı tutumunu da öğrenmek lazım. Yani mesela namaza nasıl bakıyor? Namazı kılmamak ayrı bir şeydir. Namaza inanıp inanmamak ayrı bir şeydir. Bir insan namazın farz olduğuna inanır ama namaz kılmaz. Evet. E bu insan günahkardır ama Müslümandır. Bu insan hacca nasıl bakıyor? Yani haccın farz olduğuna inanıyor mu inanmıyor mu? Orucun farz olduğuna inanıyor mu, inanmıyor mu? Hazreti Peygamber aleyhissalatü Vesselam peygamber olduğuna, Hazreti Ali Efendimizin bir sahabi olduğuna, peygamber olmadığına, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek bir talebesi, mümtaz bir talebesi olduğuna bu şekilde mi inanıyor? Yoksa Hazreti Ali ile ilgili kanaati farklı mı? Yani İslam'ın esaslarına inanıyorsa bu insan Müslümandır. Gerek erkek olsun, gerek bayan olsun bu insanla evlenilebilir, problem yok. Ancak e, yani ülkemizde tek bir sınıf değil, yani kendisini alevi olarak isimlendiren insanlar tek bir sınıf değil, farklı farklı kanaatlere sahipler. Nitekim bu hususta yapılan araştırmalar istatistiki olarak onların her birinin aynı kanatta aynı inanca sahip olmadıklarını gösteriyor. Dolayısıyla bir evlilik gibi bu kadar ciddi bir mesele için karar alacak bir Müslüman, yarın bir gün evlatları da olacak, o evlatlarını da Müslüman olarak yetiştirmek gibi, Müslüman olarak yetiştirmek gibi insanın bir vazifesi var. E, gerek kendisine hanım olarak alacağı hanımefendinin veya kızını vereceği beyefendinin e, Müslüman olup olmadığını tespit etmesi lazım. Şunu da ifade edelim. Yani kendisini Müslüman olarak nitelendiren ve yine mesela kendisini sünni olarak nitelendiren o kadar insan var ki bu insanların namazla alakalı inanç problemleri var, oruçla alakalı inanç evet. problemleri var. Evet. Bizim biraz önce kendisini alevi olarak nitelendiren insan için söylediğimizin aynısını aslında Kızımıza talip olan herhangi bir erkek için de yapmalıyız biz. İstediği kadar ismi Ahmet Mehmet olsun, ben sünniyim desin, ben hanefiyim desin, ben şafiyim desin. Bakışını öğrenmekte fayda var. Kesinlikle tabii. bu Müslüman mı değil mi? Yani namaza nasıl bakıyor? Yani sonra dinin esaslarına nasıl bakıyor? Dolayısıyla burada yapılacak olan şey o hanımefendi ben Müslümanım diyorsa, orada biz bir takım eksiklikleri varsa bize düşen artık kayınpeder olarak, kocası olarak ona düşen, Artık o eksikliklerini dini olarak tamamlamak, hatta bir takım ibadetlerini yapmıyorsa inanmakla beraber ona yardımcı olmak, öğretmek ve dinini kamil bir şekilde yaşamasına sebep olmaktır. Ve sebep olduğu için de ayrı bir mükafat kazanacak. Hem hoca olacak karısına hem de koca olacak karısına.